Kadınlar camide cemaatle namaz kılarken namaz kıldıran imamı görmek zorundalar mı? Değil. Erkekler de görmek zorunda değil. Yalnız e, bir caminin içindeyse, hı hı. E, safların arasında boşluk varsa mekruh olur. Değilse, yani diyelim ki üst katta, yanda vesairese problem olmaz. Aynı... Hizade olmayacaklar. Aralarında bölme varsa aynı hizade olmaları zarar etmez. Ama bölme yoksa aynı hizade olmayacaklar Hanefi mezhebine göre. Dolayısıyla e, imamı görmek şart değil. Yani büyük camilerde siz imamı nereden göreceksiniz? Yani. Alt katta, üst katta, arka mahfilde nereden Şart değil. Öyle bir şart yok yani. Peki muhterem hocam, şimdilerde camilerimizde hanımefendi kardeşlerimiz için caminin son cemaat bölümünde veya da üst kata mahfil bölümde bayanlara mahsus bir yer hazırlanıyor. Normal şartlarda Erkeklerin bittiği son safın hemen arkasında mı olmaları gerekir yoksa e, bu şekilde mi? Aslında normalde dediğiniz gibi olmalı. Şimdi Peygamberimiz e, Mescid-i Nebevi'de Medine'de yaptığı mescitte cemaat e, saf düzeni, cemaat düzeni nasıl yaptı? Önü erkekleri aldı. Onun arkasında çocuklarını. Yani çocuklardan varsa ergenlik çağına gelmem. 7, 8, evet. 9 yaşlarındaki çocuklar aldı. Onların arkasına da hanımları aldı. Yani arada bir sütre yok, bir perde yok, bir duvarı yok. Yani peş peşe. Yani önde erkekler, onun arkasında çocuklar, onun arkasında hanımlar. Normalde böyle olması lazım. Ama şimdi öteden beri uygulama böyle olur mu? Şeyde de böyle. genelde. yani Mescid-i Nebevi'de de. Gerçi Medine'de şöyle bölme yapmışlar. Arka bir yerde değiller. Sadece böyle insan boyunda bir bölme var. Oradan safa namaza duruyorlar. Mescidi Haram'da ise orada da yer yer bölmüşler ama bazen karışık da olabiliyor da yani işte tavafı yapınca evet. tavaf falan yapınca karışık olabiliyor. Orada bir zararat var artık bir şey olmuyor. İmam Şafi'ye göre de zaten kadınlarla erkekler bir hizada bun olsan yani mekru olur ama kabul namazla e, Namazda bir şey olmaz. Evet.